Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Allah'ın el efalul anlamaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın ikamet ettirdi, yerleştirdi, sağlamlaştırdı. Manasına gelen mekane fiiline gelmişti. Allah yerleştirir, mekan ettirir, mekana yerleştirir. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Sizi yeryüzüne yerleştirdik mekanlandırdık, ikamet ettirdik. Orada sizin için geçim vasıtaları yarattık, verdik. Ne de az şükrediyorsunuz. <gülüyor> Eğer Allah bizi bir yere yerleştirmişse, bununla beraber bir de geçim sebepleri, vasıtaları yaratmışsa bizden şükretmemizi istiyor. İnşallah şükredecekse öyle. Kimi nereye yerleştirmişse o oradadır. Bazen onu yerleştirdiği yerden alır, başka bir yere yerleştirir. Öyle buyurdu Ayet-i Kerime'de Yusuf Aleyhisselam için Yusuf'u oraya, Mısır'a yerleştirdik. <gülüyor> neden yerleştiriyor? Her nereye yerleştirirse onun imtihanı oradadır, kazanma imkanı oradadır. Herkes kendisine bakması lazım. Allah onu nereye yerleştirmiş? Orada onu nasıl rızıklandırıyor, nasıl imkanlar veriyor? Ebedi hayatını kazanması için nasıl sebepler, vasıtalar yaratıyor. Bu mutlaka Allah'ın bir takdirinin sonucudur. Yani senaryoyu Allah yazmış, takdirini yapmış, kula nasıl bir takdir yapmışsa olaylar, meseleler öyle gelişir, sebepler öyle gelişir. Sonra kendini Allah'ın yerleştirdiği yerde bulur. Her ne olursa olsun, kim nerede olursa olsun, Allah ondan avdiyet istiyor, kulluk istiyor, ebedi hayatını kazanmasını istiyor, manevi olarak büyüyüp kemale ermesini istiyor, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi bir kul olmasını istiyor. Nerede olursa olsun, kiminle beraber olursa olsun, kimlerle beraber olursa olsun, herkes için bu böyledir. <gülüyor> Allah Yusuf Aleyhisselam'ı örnek olarak veriyor. Ona Mısır'da rahatça hareket etme, bununla beraber peygamberliğini yapma, davetini yapma imkanı verdik. Buyuruyor. Sebep buymuş. Gaye buymuş. Herkes üzerinde Allah'ın bir muradi vardır. Dolayısıyla onu nereye yerleştirirse kulun bakması gerekir. Rabbim benden ne istiyor diye. Yerleştirme derken Allah da bizi Diyarbakır'dan getirip Ankara, Akyurt'a yerleştirdi, kardeşlerimizi yerleştirdi. Mutlaka bir muradı vardır, yerleştiren odur. <gülüyor> öncelikle nereye yerleştirmişse, orada yapmamız gereken şey, öncelikle Rabbimize şükretmektir. Bir muradı vardır, ne de az şükrediyorsunuz buyuruyordu. İnşallah az şükretmeyeceğiz, çok şükredeceğiz, çok hamd edeceğiz. Rabbimizi çok tesbih edeceğiz. Bize kazanma imkanı verdiği için, Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yapma imkanı verdiği için, kendi kulluğumuzu bununla beraber kendi vazifemizi yapmamız için bize imkan verip yerleştirdiği için Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz, sonsuz Şükürler sonsuz hamd olsun alemlerin Rabbine. Şehadet etmek doğru değildir. Kim nerede ise evet bulunduğu yere Allah onu yerleştirmiştir. O yerleştiriyor çünkü öyle buyuruyor. Ona düşen şükretmektir, hamd etmektir, kulluğunu yapmaktır. Rabbini kendisinden ne istediğini anlamaya çalışıp emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. İnşallah beraber öyle yapacağız. Birimiz kendi hayatımıza baktığımızda zaten dünyaya gelecek geldiğimiz yeri biz seçmemişiz, biz tercih etmemişiz. O bizim için tercih etmiş, o bizi göndermiş, o bizi yerleştirmiş öyle buyuruyor ayet-i kerimede, evet, sizi annelerinizin rahmine biz yerleştirdik. Evet O sizi taşıdı, Allah yerleştiriyor. Önce huzurundan gönderiyor, evet, ana rahmine yerleştiriyor, ana karnına yerleştiriyor. Sonra dünyaya çıkarıp, olması gereken yere yerleştiriyor. O takdir etmiştir. Her ne varsa onun emridir, onun takdiri, onun hükmüdür. Kulun burada herhangi bir tercihi, seçimi yoktur. Nereye yerleştirmişse onun için hayır olan odur, güzel olan odur. En kamil manada kazanabileceği manevi olarak büyüyüp Kemale ereceği yer orasıdır. Bunun için de evet, bize düşen Rabbimize şükretmektir, hamd etmektir. İnşallah beraber hamdini, şükrünü yaparız. Allah yerleştirir. Bunu unutmuyoruz. Hayatta tesadüf yoktur. Yerleştiren Allah'tır. Bir de Allah'ın nida ifadisi vardır, nida eder, hitap eder. Allah Adem'e nida etti. Nida, sıradan bir konuşma değil, evet, ağır bir hitaptır. Adem'e neyi nida etti? Allah Adem'e bir de hava annemize cennette dilediğinizden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın buyurmuştu. İblis onları kandırıp onlar Allah'ın emrini unutup o ağaca yaklaşınca ağacın meyvesinden yiyince Allah nida etti. Evet buyurdu ki ben size o ağaca yaklaşmamanızı emretmemiş miydim? Sizi ondan men etmemiş miydim? Bir de şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dememiş miydim? Diye nida etti. Her birimiz bir ademiz bu nida ebediyen devam eder. Bir kur için bütün hayati boyunca her şeytana uyduğunda bu nida gelir. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Sakın ona uymayın. Yanlış yapmadan önce nida eder. Yanlış yaptıktan sonra nida eder. Yanlış yapmadan önce kul herhangi bir Allah'ın men bir şeye yaklaşınca hem zahiri hem de manevi olarak, gönül itibariyle bir yanlış yapınca, yapmadan önce Allah onun gönlüne nida eder, hitap eder. Bu nidayı kul, bir mümin kul, çok açık, seçik ve net işitir. Allah'ın yasakladığı bir şeye, yaklaşmaya niyet edince, Hemen gönlüne o hitap gelir. Bu yanlıştır. Rabbim bunu men etmiştir. Hemen aklına, gönlüne gelir. Allah o gönülle hitap eder. O da bunu sadece anlamaz. Bunu tazar. Yaklaşmaması gerektiğini anlar. Ama buna rağmen yanlışı yapar. Yanlıştan sonra Allah gene... Ona hitabı yapar. Ben size sizi bundan men etmemiş miydim? Bunu yapma dememiş miydim? Şeytana uymuş oldun. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır dememiş miydin? Bu durumda kul neyi tadar? Pişmanlık tadar. Evet. Pişman olur. Yanlış yaptığı için. Allah bir daha Nida eder kula, kulun gönlüne, ruha hitabı yapar. Nida, ruha gelir, ruhtan gönüle gelir. Hadi Rabbine dön, hadi tövbe et. Madem ki pişman oldun, Rabbine dön. Tövbe dönmek demektir. Rabbine dön, tövbe et, hadi istiğfar et. Hadi mağfiret dile Rabbinden. Rabbin gafur ve rahimdir, tevvab ve rahimdir. Rahmetiyle muamele eder. Dönüşünü Rabbine dönmeni kabul eder. Seni mağfiret eder. Kul tövbe edince, istiğfar edince gönlüne bir ferahlık, bir genişlik gelir. Bu da Allah'ın kuluna tövbeni kabul ettim, seni mağfiret ettim lidasıdır, hitabıdır. Ayetleri okurken, Rabbimiz her neyi söylemişse, bir Adem olarak her birimize tek tek söylemiştir. Dolayısıyla Rabbimizin nidasını, hitabını işitmemiz gerekir. Bu nida bizim için süreklidir, daimidir. Her yanlış yaptığımızda, bir de her güzel şeye niyet ettiğimizde, Allah onu yapmaya davet etmiştir. Evet, doğru şudur, güzel şudur. Hadi kulun böyle yap. Hadi böyle güzel yap. Hadi böyle doğru yap. Evet, Nida'yı yine Allah yapmıştır. Kul da ya Rabbinin o güzel yapmasına, doğru yapmasına ya icabet eder ya da yüz çevirir. Duymadım, anlamadım der. Bir de Allah, kıyamet yerindekilerine hitap eder, nida eder buyurduğu ayet-i Nasıl nida ediyor, nasıl, ne buyuruyor? Resullerimize ne cevap verdiniz? Dünyadaki nidanın sonucudur bu. Resullerimize ne cevap verdiniz? Çünkü Allah'ın Resulleri, Allah'ın ayetlerini okur, Allah'a davet eder, Allah'ın emrine davet eder, Allah'a itaate davet eder, isyan etmemeye davet eder, itiraz etmemeye davet eder. Kıyamet yerinde de Allah resullerimize ne cevap verdiniz diye evet nida eder. Burada dünya hayatını yaşarken, eğer Allah'ın davetine icabet etmişlerse, Allah'ın men ettiği şeyden sakınmışlarsa, Rablerini dinlemişlerse, ciddiye almışlarsa, yanlış yaptıklarında da tövbe edip, istiğfar edip, Rabbine dönüp, mağfiret dilemişlerse, Resullerimize ne cevap verdiniz? Hitabına? cevap verme gücünü kendinde bulurlar. Yok, ters tarafa gitmişlerse, onları dinlememişlerse, ciddiye almamışlarsa, <gülüyor> Rablerinden yüz çevirmişlerse, bilmedim, anlamadım demişlerse, cevap vereceği, cevap verme gücünü kendilerinde bulamazlar. Her ne olursa olsun, kulun Rabbinin nidasını işitmesi gerekir. Gönlünü açıp işitmesi gerekir. Yoksa hayali bir ilaha iman etmiş olur. Hayali bir ilah. Eğer Allah'a hakıyla gerçek manada iman etmişse, Rabbinin huzurunda olduğunu biliyor. Tadıyor bunu. Rabbinin hitabını, nidasını da işitiyor. Yanlış yapmaya niyet ettiğinde bu hitabı işitir. Ona yaklaşma. Öyle yapma. Seni buna, bu yanlışa davet eden iblistir, şeytandır. O senin apaçık düşmanındır. Senin kaybetmeni istiyor. Ama ben senin Rabbinim. Senin kazanmanı istiyorum. Kul ikişlik arasında tercih yapar, ya Rabbini dinler ya da şeytani, iblisi dinler. Bu tercih tamamen ona aittir. Aynı şekilde bir de Allah'ın gönüle olan nidası vardır. <gülüyor> Allah kendine davet ediyor. Aynı şekilde kullarım da benim davetime icabet etsinler buyuruyor. Ya Allah'ın davetine icabet ederiz, iman ederiz ya da ondan yüz çevirince şeytanın davetine icabet etmiş oluruz. Allah bizi Allah'ın davetine, nidasına kulak verenlerden eylesin. Şeytanın davetine icabet edenlerden eylemesin inşallah. Resullerime ne cevap verdiniz sorusuna işittik ve itaat ettik dedik ya Rabbi. İşittik ve iman ettik ya Rabbi demeyi nasip etsin. Rabbim neyi emretmiş, neyi buyurmuşsa doğru odur, hak odur, güzel odur. Benim için hayır olur dedik bir diyenlerden eylesin inşallah. Bir de Allah'ın nehyetti, meneti fiili vardır. Allah men eder, nehy eder. Allah ait kelime de öyle buyurdu. Allah'ın iki türlü fiili vardır. Biri zahiri olarak, biri manevi olarak. Biri zahiri olarak <gülüyor> yapar, biri de manevi olarak yapar fiilleri. Bir gönülü nehyetti mi? Yanlıştan. Bu manevi fiildir. Zahiri olarak ben ettiğimi, alıkoyduğum, yaptığımı, bu da zahiri fiilidir. Bütün fiillerinin bir zahiri, bir de manevi tarafı vardır. Nehyetmek manevi fiilidir. Bu sadece evet bir davet değildir. Gereğini yapar. Manevi olarak bir de onun gereğini yapıyor. Zahiri olarak yaptıkları başka manevi olarak gönlümüze Yaptığı muamele başkadır. Öyle burada et kerimede Allah sizi fahşadan, kötülüklerden, yanlışlardan, evet, nehieder, sakındırır. Hangi fiili varsa, kulundan da, evet, zahiri olarak o fiili. Öyle yapmasını ister. Kendisine yeryüzünde halife olarak öyle buyurmuştu. Allah'a ve ahirete iman edenler iyiliği, mağrufi, güzelliği emreder, davet eder, tavsiye ederler. Kötülükten nehy ederler, men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar salih olanlardır buyurdu. Allah onların yaptıkları her hayri karşılıksız bırakmayacaktır. Bunlar müttaki olanlardır. Allah müttakileri bilendir dedi. Müttakiler öyle yapıyormuş. Allah'a ve ahirete iman edenler öyleymiş. İyiliğe, güzelliğe, hayrı davet edip, emredip, kötülükten nehidiyorlarmış. Hayırlı işlere koşuşuyorlarmış. Evet, bunlar salih olanlardır. Allah onların yaptığı hiçbir hayri karşılıksız bırak, bırakmayacaktır buyurdu. İşte Allah bunlara mütaki dedi. Allah mütakileri bilendir. Siz de mütakileri bilin. Mütakiler böyledir. <gülüyor> Allah neden kötülükten, fehşadan, aşırı gitmekten nehy ediyor? Elbette ki söylemiştim. Bütün isimleri zatından tecelli ediyor. Bütün fiilleri de esmasından el-esma-ul hüsnasından onun güzelliğinden, güzel isimlerinden tecelli ediyor. Gülü güzel olsun diye. Güzelliği kazansın diye, Allah ile güzel olsun diye, Allah onu sevdiği için hem güzelliğiyle güzel olsun, hem Allah'ın sevgisine layık olsun diye. Aynı şeyi kullarından istiyor. Allah'a ve ahirete iman edenlerden istiyor. Eğer Allah'a iman etmişseniz böyle olmanız gerekir. Ahirete iman etmişseniz böyle olmanız gerekir. Kötülükten men etmeniz gerekir. Hayra güzelliğe davet etmeniz gerekir. Hayırlı işlere koşuşturmanız gerekir. Hayra koşmanız, koşmaya da davet etmeniz gerekir. Böyle olanlar salihtir dedi. Böyle olunca nefsini ıslah etmiş salih olmuş olursun dedi. Böyle olunca mütakî olmuş olursun dedi. Yaptığın her işe de karşılık veririm. Hiçbir işini, hiçbir güzel işini karşılıksız bırakmam. Buyurdu. Bir de tam bunun tersi olanlar vardır. Kafirleri öyledir, hakkı hakikati örtenler öyledir, müşrikler öyledir, münafalar öyledir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar Allah'ın Resulünü dinlemekten nehy ederler, ben ederler. Tam ters tarafta duruyor. Kur'an'ı dinlemekten, Allah'ın ayetlerini dinlemekten nehy ederler. İşte bunlar da kendilerini helak edenlerdir. Bunlar helak olanlardır. Herkesin kendine bakması gerekir. Ya Allah'ın yaptığı gibi, sevdiği gibi yapar. Allah neyi yapıyorsa onu seviyor. Neyi seviyorsa onu yapıyor. Kuruna da sen yeryüzünde beni temsil ediyor. Benim halifemsin. Hadi sen de benim yaptığım gibi yap. Benim sevdiğim gibi yap. Yapınca, sevdiği gibi yapınca Allah'ın sevgisini kazanmış olur, Allah'ın tecellisini, güzelliğini, el esmâlî hüsnasını kazanmış olur. İnşallah Allah'ın emrettiği gibi, yaptığı gibi biz de kötülükten men ederiz. İyiliğe, güzelliğe, hayra davet ederiz. Allah'a ve ahirete iman etmiş olanlar olarak. İnşallah bir de Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah'ın Resulünü dinlemekten nehy edenlerden ol olmayız. Allah'ın ayetlerini dinleyen dinlemeyi dinlemekten nehy edenlerden olmayız inşallah. Bir de Allah'ın seven sever manevi fiili vardır, efali vardır. Allah'ın ilah isminden tecelli ediyor sevgisi Vedud isminden tecelli ediyor. Elbette ki her ikisi de Allah'ın zat isminden tecelli ediyor. Allah her neyi seviyorsa bizim de onu sevmemiz gerekir. Yoksa Allah'ın sevdiğini sevmemiş oluruz. Bu manevi değildir. Allah mühsinleri sever buyurdu. Mühsin güzel olanlar, Allah ile güzel olanlar, Allah'ın isminin üzerinde tecelli ettiği kullar. Mühsin aynı zamanda güzel yapanlar. Güzel yapanlar güzel olur. Allah'ın güzelliğiyle güzel olur. Ne kadar güzel yaptıysa o kadar Allah'ın isimlerinin güzelliğini kazanmış olur, layık olmuş olur. Allah o isimlerle ona tecelli etmiş olur. <gülüyor> Allah mühzinleri sever. Güzel olanları sever. Güzel yapanları sever. <gülüyor> Allah her neyi seviyorsa kul onu yapınca onunla güzelleşir, onunla Allah'ın sevgisine layık olur, Allah'a yakın olur. Allah tövbe edenleri sever. Allah çok çok tövbe edenleri sever. Öyle buyurmuştu ayet-i de Allah kendisine tövbe edenleri, dönenleri, dönenlerin Dönüşünü kabul eder. Tevbesini kabul eder. Peygamberleri anlatırken onlar daima Allah'a dönerdi buyurur. Tevbe Allah'a dönmektir. Herhangi bir yanlışı yaptıktan sonra Allah'a dönmektir. Ya da o yanlışa niyet edip yapmadan Allah'a dönmektir. Mesele Allah'a dönebilmektir, dönmektir. Kul Allah'a dönünce Allah onun tövbesini, dönüşünü kabul eder, kendine döndürür. Allah tövbe edenleri sever, buyurdu. <gülüyor> Allah temizlenenleri sever. Nefsini temizleyip, teskiye edenleri sever. Aynı şekilde zahiri olarak temizlenenleri sever. Allah sözünü yerine getirenleri, ahdine vefa gösterenleri sever, buyurdu. Allah müttakileri sever. Allah'a karşı sorumluluğunu, kulluğunu bilip, kulluğunu yapmaya çalışanları, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışanları sever. <gülüyor> Allah bol, bollukta, darlıkta, Harcayanları sever, kızınca öfkelerini, gazaplarını yutanları sever, Allah insanları affedenleri sever. Böyle yapanlar takva sahipleridir, güzel yapanlardır, güzel olanlardır, mühsinlerdir. Allah bunları sever buyurdu. Allah sabredenleri sever. Allah mütevekkil olanları, kendisine tevekkül edenleri sever. Allah adaletli hükmedenleri, mühsit olanları sever. Allah'ın neyi sevdiğini, aslında Hemen her mümin biliyor. Allah'ın sevdiği gibi yapmayınca, Allah'ın sevdiği gibi olmayınca hiç kimsenin Allah'ın sevgisini kazanması mümkün müdür? Mümkün değildir. Her ne olursa olsun Allah kimi sever dendiğinde kulun bunları bilmesi gerekir. Öyle ki her fırsatı, her imkanı değerlendirip Rabbinin sevgisini kazanmak kazanmak için çaba gayret sarf etmesi gerekir. Bir de öyle buyurdu. Siz eğer dininizden dönerseniz Allah sizin yerine bir başka bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kıramasından korkmazlar. Dininden dönmek, Allah'ı sevmekten dönmek demektir. Allah'ı sevmekten dönmek, Allah'ın sevdiği gibi yapmamaktan, yapmaktan dönmektir. Yani Allah'ın sevdiği gibi yapmıyorsan Allah'ı sevmekten dönmüşsün, Allah'ın dininden dönmüşsün demektir bu. Biraz önce saydığım gibi eğer mühsin değil güzel yapmaya çalışmıyorsan, eğer tövbe etmiyor Allah'a dönmüyorsan, her yanlış yaptığında ister zahiri ister manevi, gönlünden yanlış bir şey geçirdiğinde dahi Rabbine dönüp tövbe etmiyorsan, Rabbini sevmekten, Allah'ı sevmekten dönmüşsün demektir. Eğer temizlenmiyor, gönlünü şeytanın verdiği vesveseden temizlemeye çalışmıyorsan, aklını yanlış fikirlerden, düşüncelerden, bilgilerden temizleyip Allah'ın vahyiyle aydınlatmıyorsan, eğer Allah'a verdiğin sözü yerine getirmiyorsan, kullarına verdiğin sözü yerine getirmeye çalışmıyorsan, eğer müttaki olmaya, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmıyorsan, Allah'ı sevmekten vazgeçtin demektir. Hem bollukta hem darlıkta eğer harcamıyorsan, infak etmiyor, ikram etmiyorsan, Allah'ı sevmekten vazgeçmişsin, Allah'ın sevgisini istemekten vazgeçmişsin. Kızdığında eğer kızgınlığını yutamıyorsan, yutmuyorsan, Azına geleni söylüyorsan, o bir söylemiş, ben iki söyleyeyim diyorsan, Allah'ı sevmekten, sevgisini istemekten vazgeçmişsin demektir. Allah insanları, affedenleri sever dedi. Eğer affedemiyorsan, bir söz söylemiş, affedemiyorsun. Bir yanlış bakmış, affedemiyorsan, onun yanlışını böyle büyütüp büyütüp, affedilir affedilemeyecek bir suç gibi kabul edip affedemiyorsan Allah'ı sevmekten, Allah'ın sevgisini istemekten vazgeçmişsin demektir. Böyle yapanlar takva sahibidir. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiriyor dedi. Allah'ın sevgisini istiyor dedi. Eğer böyle değilsen bu durumda Allah'tan vazgeçmişsin. Allah'ın sevgisinden vazgeçen Allah'tan vazgeçmiştir. Allah sabredenleri sever dedi. Eğer sabredemiyorsan, isyan ediyor, itiraz ediyor, feryat ediyorsan, imtihanlar karşısında, kulların yaptığı muamele karşısında kendini kaybediyorsan, Allah'ı sevmekten, Allah'ın sevgisini istemekten vazgeçmişsin demektir. Allah mütevekkil olanları sever buyurdu. Kendisine tevekkül edenleri, güvenenleri sever buyurdu. Eğer Allah'a tevekkül etmiyorsan, Allah'a güvenmiyorsan, Allah'ı sevmekten, Allah'ın sevgisinden vazgeçmişsin demektir. Allah adaletle de, hükmedenleri sever. Kim olursa olsun, ister en yakının olsun, mutlaka adaletle hükmetmen lazım, doğru söylemen lazım. Yoksa herhangi bir sebepten dolayı bu bizdendir, bu bana yakındır, ben buna taraf olayım dersek adaletle hükmetmemiş oluruz. Ne olursa olsun Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmadan Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi adaletle hükmetmemiz lazım ki Allah'ın sevdiği gibi yapmış olalım, Allah'ın sevgisini istemiş olalım. Eğer böyle yapmıyorsak Allah'ın sevgisinden, Allah'tan vazgeçmişiz demektir. <gülüyor> Eğer Dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar buyurdu. Eğer Allah'ı sevmekten vazgeçtiysek Allah'ın dininden döndük demektir. Başka tarafa döndük demektir. Rabim Allah'tır diyemedik demektir. Böyle olmayanlar Allah'tan, Allah'ın dininden dönmüştür. Allah'ın sevgisini sevdiği gibi yapmaktan vazgeçmiştir. Allah'ın sevgisini istemekten, imanı istemekten vazgeçmiştir. Allah'tan vazgeçmiştir. Allah'a kul olmaktan vazgeçmiştir. Tabii ki Allah'a kulluktan vazgeçince şeytana dönmüş oldu, şeytana kul olmuş olur. Allah'ın sevdiği gibi yapmaktan vazgeçince nefsinin sevdiği gibi, insanların sevdiği gibi yapmaya çalışmıştır, olmaya çalışmıştır. Dolayısıyla nefsini ya da insanların şöyle ya da böyle demesini, ilah edilmiştir. Artık o Allah'ın dininde değil nefsinin dinindedir. İnsanların şöyle ya da böyle demesinin dinindedir. Çünkü insan nasıl yaşarsa o onun dini odur. Eğer Allah'ın dinindeyse Allah'ın sevdiği gibi yapar. Allah'ın sevgisini ister. Dolayısıyla Allah'ın dininde olmuş olur, Allah'a teslim olmuş olur. İnşallah Allah'ın dininde olmak için, Allah'ın sevgisini kazanmak için, Allah'ın sevdiği gibi yaparız. Allah'ın sevgisini ister, Allah'ın sevgisini kazanırız. Rabbimizin rızasını kazanırız, dostluğunu kazanırız, cemarını kazanırız, yakınlığını kazanırız bizim için sevdiği, takdir ettiği cenneti kazanırız inşallah. Elbette ki sevgi, iman, aşk, ispat ister. İspatlanmamış bir sevgi batıldır, hayalidir, yalandır. İspatlanmamış bir iman taklidi bir imandır. Kendi kendimizi kandırmamızdır. Böyle anadan, babadan, atadan gelenek gelenekten kalan bir adettir. İspatı Allah beyan etti okuduğum ayetlerde. Eğer iman etmişse Rabbini seviyorsa, Rabbinin sevgisini ister. Allah her neyi seviyorsa, hangi halimizi seviyorsa, hangi tavrımızı seviyorsa, hangi işimizi seviyorsa, hangi gönül halimizi seviyorsa, onu sevdiği gibi yapmaya, onu sevdiği gibi olmaya çalışınca ancak iman etmiş oluruz, ancak imanımızı ispatlamış oluruz. Ancak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olmuş oluruz. İnşallah Allah'ın sevdiği gibi yapanlardan, olanlardan oluruz. Rab'binin sevgisini isteyenlerden oluruz. O'nun emrettiği, sevdiği yolda yürür. Dolayısıyla sevgiliye Kavuşuruz inşallah. <gülüyor> Bir de Allah'ın çıkardı fiili vardır. Çıkardı. Ehrece, yehrucu. Çıkarır. Çıkardı. Çıkarır. Allah gündüzden geceyi çıkarır, geceden gündüzü çıkarır buyurdu. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır. Çekirdekten ağacı çıkarır, beşerden Hazreti İnsan'ı çıkarır, darlıktan feraha çıkarır, köfürden imana çıkarır, cehaletten ilme çıkarır, hikmete çıkarır, yolu kaybetmişken, sirat müstakime çıkarır, doğru yola çıkarır, Allah dilediğini temize çıkarır, karanlıklardan nura çıkarır, türlü renklerde ağaçlar, bitkiler çıkarır, Allah insanın içindekini dışarı çıkarır, imanını dışarı çıkarır ya da küfrünü dışarı çıkarır, bir de bilemezsin. Belki Allah başka bir kapıyı açar, başka bir yol çıkarır, başka bir iş çıkarır, buyurdu. Allah çekirdekten ağacı çıkarır, beşerden de Hazreti İnsan'ı çıkarır. Çekirdekten nasıl, Ağaç çıkıyorsa insan da dünyaya bir beşer olarak gelir, sonra iman eder, kendi iradesiyle iman eder. Hazreti insan olma yoluna girer, Rabbine yürür, koşar. Allah'ın nefreti yürühü bedene, çamurdan olana tercih eder ahireti dünyaya tercih eder. Rabbini nefsine tercih eder. Dolayısıyla çekirdekten nasıl akar çıkıyorsa, bu durumda çekirdek hükümsüz kalıyorsa, aynı şekilde de beşerden insan çıkınca beşeri tarafı hükümsüz kalır. Beşer tarafı her zaman için vardır. Ama hüküm Allah'ın nef ettiği evet, röftadır. Hazreti insan olunca, Hazreti insan olmaz, beşer olarak kalırsa ne olur? İman edip, imanının gereğini yapmayınca ne olur? O sadece bir beşerdir. Hazreti insan olamamış, yani insan olamamıştır. Nefsine, gönlüne hangi hal, hangi hayvanın hadi hakim olursa, o tıpkı, o hayvan gibidir. Ama iman edip, manevi yolculuğu yapmaya başlayınca, Rabbinin emrettiği gibi iman etmeye başlayınca, Rabbine teslim olmaya başlayınca, Rabbini dinlemeye başlayınca, sırat-ı müstakimde, Resulüne tabi olmaya başlayınca, yolculuk başlıyor. Hazreti insan İnsan olma, yolculuğu başlıyor. Ne zaman manevi tarafı, zahiri tarafına galip geldi, evet, Hazreti İnsan olmaya adım atmıştır. Ne zaman tamamen ruh tarafı, beşeri tarafına hakim oldu, o zaman Hazreti İnsan olmuştur. Allah'ın hükmüyle kendine hükmetmiştir. Hükmeder, hükmetmiştir. Allah'ın Sevgisini kazarmak için, rızasını kazarmak için, yakınlığını, dostluğunu kazarmak için her ne gerekiyorsa, her ne lazımsa onu yapar. Hem de gözünü kırpmadan yapar. Hiçbir şekilde nefsene taviz vermeden, şeytana taviz vermeden her şeyi kurban edebilecek, canını kurban edebilecek bir sefer değil. Tekrar tekrar her gün canını bin sefer kurban etmek gerekse Gözünü kırpmadan bunu yapar. O hazreti insan. O artık meleklerin secde ettiği hazreti insandır. <gülüyor> Bu sadece zahiri bir durumda işin bir de manevi boyutu vardır. Manevi boyut. Yani kulun Rabbi ile beraber olması vardır, Rabbine yakın olması vardır. Rabbinin onu huzura alıp, ona seni seviyorum demesi vardır, senden razı oldum demesi vardır. Bu zor mu? Bu çok zor, bu çok zor bir şey. Çünkü huzura çıkabilmesi için dünya hayatını yaşarken huzurunda durması gerekir huzurunda olduğunu unutmaması gerekir ki, onun huzurunda olmayı ciddiye almış olsun. Rabbini ciddiye almış olsun. Her ne olursa olsun, Rabbim ne der deyip, konuşması lazım. Rabbim ne der deyip, düşünmesi lazım. Rabbim ne der deyip, işi yapması, fiilde, efalde bulunması lazım ki, Rabbini ciddiye almış olsun. Rabbinin onu ciddiye almaya layık görmüş olsun. Öyle Rabbini bir sevmesi gerekir ki onun sevdiği gibi yapması lazım. Her konuda Rabbi bunu sever mi sevmez mi deyip öyle düşünüp öyle konuşup öyle hareket etmesi lazım ki Rabbinin sevgisine layık olmuş olsun Rabbi ona seni seviyorum demiş olsun. Bu hitaba mazhar olmuş olsun. Zahiri olarak hayatı yaşarken Allah ona her anda bu hitabı yapar. Ama o da bu hitaba cevap verip, onun sevdiği gibi yapınca, bu sefer huzura alıp, perdeyi aralayıp ona seni seviyorum demesi vardır. Anlatmak istediğimiz şey budur. Burasıdır. Eğer Allah bir kula bir sefer seni seviyorum dese o ebediyen onun için yeterlidir. Allah'ın hitabı Sürekli ve kesintisizdir. Daimidir yani. Allah sözünü geri almaz. Bir kula seni seviyorum dedi mi artık o sürekli o hitaba, o hitap da muhataptır. Allah ne söylediğini bilir, ne söyleyeceğini biliyor çünkü. Kurunu da biliyor. Kul o hale gelmeden artık kaybetmeme, kaybetme tehlikesi yoktur o kulun. Artık kaybetmez çünkü. Nasıl ki Allah, Resulullah Efendimiz'e Allah sana evet, fetih vermiştir. Geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etti dedi. Geçmiş ve gelecek günahlarını evet, affetti, mağfiret etti. Aynı şekilde kul, Allah kuluna seni seviyorum dediyse o hitap türeklidir. Kulüm ben senden razıyım dediyse Artık o geriye dönüşü olmayan bir nimet, bir ikramdır. Ebediyen Allah onu sevmiş, ebediyen razı olmuştur. Bunun için de kulun Allah'ı sevdiğini, Allah'ın sevgisini kazarmak için çaba gayretini ortaya koyup gereğini yapınca, bunu sevgisini ispatlayınca Allah'ın sevgisini istediğini ispatlayınca mümkün olur. Seven odur. Bizden sevgimizi isteyen odur. Allah Kur'unun sevgisini istiyor, iman etmesini, abd olmasını istiyor. Allah Kur'unun kendisini sevmesini seviyor. Eğer onu seviyorsa bu sevgisini ispatlaması gerekir. Her fiilinde, her eyleminde hem zahiri hem manevi fiilinde bunu ispatlaması gerekir. Sevmek gönlün fiilidir. Onun için sevgi, aşk, muhabbet zati tecellidir. Zahiri olan fiil başka, manevi fiil başkadır. Gönlünde, ruhunda tek bir fiili vardır. O da aşktır. O da Rabbini sevmektir. Rabbinin sevgisini istemektir. Rabbini özlemektir. Hasret duymaktır. Feryat etmektir. Rabbini tesbih etmektir. Hamd etmektir. Şükretmektir. Hem de her durumda, her halükarda. Eğer hamd, tesbih, şükür, sabır, affetmek, öfkesini, kızgınlığını yutmak yoksa bir sorun var. Nefis devrededir. Nefis gönlümüzü, ruhumuzu perdelemiş demektir. Hakikati perdelemiş demektir. İnsan çift yönlü bir varlık. Biri zahiri tarafı, biri manevi tarafıdır. Biri çamurdan olan tarafı, dünyevi tarafı bir de ondan meydana gelen arzuları, istekleri nefsin halidir. Bir de manevi tarafı, ilahi tarafı. Allah'tan olan, Allah'ın Ruhundan nefreti tarafıdır ki hakikati O'dur. Hakikatte varlık O'dur. Gerisi hepsi fani. Ya dünyayı tercih eder kul, zahiri tarafı tercih eder, bedeni tarafı tercih eder, nefis tarafını tercih eder ya da ilahi tarafı tercih eder, Rabbini tercih eder. Ne olmak istiyorsa Allah onun duasını kabul eder. Onun tercihini kabul eder. Ama Allah'ın bizim için sevdiği kendi manevi tarafımızı tercih etmemizdir. Ahireti tercih etmemizdir. Rabbimizi tercih etmemizdir. Rabbimizin sevgisini tercih etmemizdir. Rabbimizin rızasını tercih etmemizdir. O bizim için bunu tercih etmiştir. Ama bir de tercih hakkı vermiş. Ben seni tercih ettim. Sen de beni tercih et. Onun için şeytana uyanlara Allah öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Siz şimdi Allah'ın veliliğini, dostluğunu, yakınlığını, sevgisini, rızasını bırakıp şeytani ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Bak önceden dostluğunu vermiş, velayeti vermiş, sevgisini vermiş. Bunu değiştirme diyor. Şeytanın dostluğunu isteyince, tercih edince, şeytanın verdiği götürsenin ve peşinden gidince, şeytana uyunca Allah'ın veliliğini, dostluğunu, sevgisini, rızasını, yakınlığını bırakmış oluyor, onu tercih etmiş oluyor. Onunla değiştirmiş oluyorsun dedi, Allah bunu böyle yapma dedi. Böyle yaparsan çok kötü bir şey yapmış olursun. Bu ne kötü bir değişmedir? Nasıl bunu yapabiliyorsun? Bu yani nasıl bir insana, akıl sahibine, Rabbinden ruh taşıyan, güzellik taşıyan o fıtrata bu nasıl yakışır? Bu güzelliği bırakıp nasıl ters tarafa gidip tercih yapabiliyorsun? Rabbini bırakıp şeytani tercih edebiliyorsun. Böyle olunca o şeytana olmuyor. Ne oluyor? Şeytana kul oluyor. Şeytana köle oluyor. Hizmetçi oluyor. Şeytana. İnsan. Oysa ki Allah, İblis'e, Adem'e secde ettirmişti secde Sana secde etmen etmesi gereken varlığa kul olmak. Bu ne kötü bir değişme. İnşallah Allah'ın dostluğunu hiçbir şeyin, hiç kimsenin dostluğuyla, veliliğiyle değiştirmeyiz. Dostumuz, velimiz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir deyip gönlümüz Rabbimizin huzurunda, Rabbimizle olur, Resulüne tabi olur, buna beraber müminleri sever, müminlerle beraber olur, kardeş olur, sırat-ı müstakimde beraber yürür, Allah'ın ipine hep beraber sarılır, Rabbimize gideriz. Rabbimizin dostluğunu, sevgisini, yakınlığını, cemalini kazanırız inşallah. En büyük nankörlük Allah'a karşı nankörlüktür. Allah'ın sevgisine nankörlüktür. En büyük ihanet Allah'ın sevgisine ihanettir. Allah'ın ikramına ihanettir. Onun için cennet Allah'ın kuluna olan sevgisinin muhabbetinin tecellisidir. Cehennemde Kur'un Allah'ın muhabbetine ihanetinin karşılığıdır. Kaybedenler Allah'ın sevgisine ihanet ettiği için, yakınlığına, velayetine, dostluğuna ihanet ettiği için, Rabbinin nimetine, ikramına ihanet ettiği için kaybediyor. Kazanmış olanlar da Rabbine şükrettiği için, sevgisine karşılık verdiği için, sevgisinin kıymetini, değerini bilip ciddiye aldığı için, takva sahibi olduğu için, Rabbinin her nimetine şükretmeye çalıştığı için, Rabbinin her tecellisine, her afaline, her imtihanına sabrettiği için, Rabbine güvenip tevekkül ettiği için kazanıyor. Allah bizi Rabbinin huzurunda olduğunu unutmayanlardan, Rabbini tanıyanlardan, Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Bu mübarek Ramazan gecesinde bizi rahmetinin içine aldığı kullarından eylesin, rahmetiyle muamele eylesin, seni seviyorum dediği kullardan eylesin, bizi de seni seviyorum ya Rabbi deyip Allah'a olan imanını, abdiyetini, sevgisini ispatlayanlardan eylesin, Allah'ın sevdiği gibi yapanlardan eylesin inşallah. Bütün kardeşlerimize selam olsun.